Darul Hikmet'te bulunduğu zamanlarda geçirdiği bir inkılab ruhiyi bilahere neşrettiği bir eserinde şöyle beyan ediyor. Eski sayidin gafil kafasına müthiş tokatlar indi. el mevt Hakk'un kaziyesini düşündü. Kendini bataklık çamurunda gördü, meded istedi, bir yol aradı, bir halaskâr taharri etti. Gördü ki, yollar muhtelif, tereddütte kaldı. Gavsa ı Azam olan Şeyh-i Geylani'nin fütuh Fütuhul gayb namındaki ile tefeül etti. Tefeülde şu çıktı. En tefi daril hikmeti fatlub tabiben yudavî kalbek. Acibdir ki, o vakit ben darül hikmet islamiye azası idim. Güya ehli İslam'ın yaralarını tedaviye çalışan bir hekim idim. Halbuki en ziyade hasta ben idim. Hasta evvela kendine bakmalı, sonra hastalara bakabilir. İşte Hazreti Şeyh bana der ki, sen kendin hastasın, kendine bir tabip ara. Ben dedim, sen tabibim ol. Tuttum kendimi ona muhatap addederek, o kitabı bana hitap ediyor gibi okudum. Fakat kitabı çok şiddetliydi, gururumu dehşetli kırıyordu, nefsimde şiddetli ameliyat cerrahiye yaptı. Dayanamadım, yarısına kadar kendimi ona muhatap ederek okudum, bitirmeye tahammülüm kalmadı. O kitabı dolaba koydum. Fakat sonra ameliyatı ı gelen acılar gitti, lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum ve çok istifade ettim. Ve onun virdini ve münacatını dinledim, çok istifaza ettim. Sonra İmam-ı Rabbani'nin mektubat kitabını gördüm. Elimi aldım, halis bir tefevül ederek açtım. Acayiptendir ki, bütün mektubatında yalnız iki yerde, Bediüzzaman lafsı var. O iki mektup bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza olduğundan o mektupların başında Mirza Bediüzzamana mektup diye yazılı olarak gördüm. Fesubhan Allah dedim. Bu bana hitap ediyor. O zaman eski sayidin bir lakabı Bediüzzaman idi. Halbuki Hicretin 300 senesinde Bediüzzamanı Hemedani'den başka o lakapla iştihar etmiş zatları bilmiyordum. Demek, imamın zamanında dahi öyle bir adam vardı ki, ona o iki mektubu yazmış. O zatın hali benim halime benziyormuş ki, o iki mektubu kendi derdime deva buldum. Yalnız, imam o mektuplarında tavsiye ettiği gibi, çok mektuplarında musırrane şunu tavsiye ediyor. Tevhidi kıble et. Yani birini üstad tut, arkasından git, başkasıyla meşgul olma. Şu en mühim tavsiyesi, benim istidadıma ve ahvali ruhiyeme muvafık gelmedi. Ne kadar düşündüm, bunun arkasından mı, yoksa ötekinin mi arkasından gideyim? yürde kaldım. Her birinde ayrı ayrı cazibeder hasiyetler var. Biriyle iktifa edemiyordum. O tahayyürde iken, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki, bu muhtelik turukların başı ve şu cedvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi Kur'an-ı Hakîm'dir. Hakiki tevhidi kıble bunda olur. Öyleyse en âlâ mürşit de ve en mukaddes üstad da odur, ona yapıştım. Haşiye, yazının sonunda diyor, Nakıs ve perişan istidadım, elbette layıkıyla o mürşid hakikinin âb-ı hayat hükmündeki feyzini massedip alamıyor. Fakat ehli kalp ve sahibi halin derecatına göre o feyzi, o âb hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o nurlar yalnız akli mesaili ilmiye değil, belki kalbi, ruhi, hali mesaili imaniyedir ve pek yüksek ve kıymetdar ma'arifi ilahiye hükmündedirler. Harbi umumiide malubiyetimizden dolayı fazla müteessir olduğunuzu görüyoruz diyenlere cevaben ben kendi elemlerime tahammül ettim.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 gattar zalimlerin yüzlerine tükürüp izzet-i diniyeyi ve şerefi İslamiyeyi muhafaza etmesidir. İstanbul'un yabancılar tarafından işgali sıralarında İngiliz Anglikan kilisesinin meşihat-ı İslamiyeden sorduğu altı sualine 6 tükrük manasında verdiği makul ve sert cevapları onun dereceyi cesaret ve kemalat ve şecaatını fiilen göstermektedir. Hutubatı-sitteyi neşrettiği zaman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 ve aşiretler her ne pahasına olursa olsun isyan edecekleri söylenmesi üzerine bir şey yapamaz. İstanbul'da İngilizler desiseleriyle Şeyhülislamı ve diğer bazı ulemayı lehlerine çevirmeye çalışmalarına mukabil Bediüzzaman Hutuvati Sitte adlı eseri ve İstanbul'daki faaliyetiyle İngiliz'in alemi İslam ve Türkler aleyhindeki müstemlekecilik siyasetini ve entrikalarını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 onun papazı, mağrurane üstümüzde sual sormasına karşı, yüzüne tükürmek lazım geliyor. Tükürün o ehl-i zulmün, o merhametsiz yüzüne demiştim. İstanbul'daki bu çok ehemmiyetli ve muvaffakiyetli hizmetinden, Türk milletine pek ziyade menfaatler husule geldiğini müşahede eden Ankara hükümeti, Bediüzzaman'ın kıymet ve ehemmiyetini takdir ederek, Ankara'ya davet ederler. Min Kemal Paşa,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 Kazım Karabekir Paşa da Mim okur. O beyanname şudur. Ya eyyuhel mabe'utuna innakum lemab'utuna li yevmin azim. Ey i İslam ve ey ehli hallu akt. Bu fakirin bir meselede on sözünü, birkaç nasihatını dinlemenizi rica ediyorum. 1. Şu muzafferiyetteki harikulade nimet-i ilahiye bir şükür ister ki devam etsin, ziyade olsun. Yoksa nimet böyle şükür görmezse gider. Madem ki Kur'an'ı Allah'ın tevfikiyle düşmanın hücumundan kurtardınız, Kur'an'ın en sarih ve en kat'î emri olan salat gibi feraizi imtisal etmeniz lazımdır. Ta onun feizi böyle harika suretinde üstünüzde tevali ve devam etsin. 2. Alemi İslam'ı mesrur ettiniz. Muhabbet ve teveccühünü kazandınız. Lakin o teveccüh ve muhabbetin idamesi şairi İslamiyeyi iltizam ile olur. Zira Müslümanlar İslamiyet hasebiyle sizi severler. 3. Bu alemde evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalara komandanlık ettiniz. Kur'an'ın evâmiri kat'îsine imtisal etmekle Öteki alemde de onu urani refik olmaya çalışmak ali himmetlilerin şehnidir. Yoksa burada kumandan iken orada bir neferden istimdadı nur etmeye muztar kalacaksınız. Bu dünyayı deniye şanu şerefiyle öyle bir meta değil ki aklı başındaki insanları işba etsin, tatmin etsin ve maksudu bizzat olsun. 4. Bu milleti İslam'ın cemaatleri her ne kadar bir cemaat namazsız kalsa, hatta fasık da olsa yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Hatta umum Kürdistan'da umum memurlara dair en evvel sordukları sual buymiş. Acaba namaz kılıyorlar mı derler. Namaz kılarsa mutlak emniyet ederler, kılmazsa ne kadar muktedir olsa nazarlarında müttehemdir. Bir zaman Beytü Şebab aşairinde isyan vardı. Ben gittim sordum, sebep nedir? Dediler ki, kaymakamımız namaz kılmıyordu. Öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz? Halbuki bu sözü söyleyenler de namazsız, hem de eşkıya idiler. 5- Enbiyanın ekseri şarkta ve hükemanın âlebi garpta gelmesi, kaderi ezeliinin bir remzidir ki, şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir. Akıl ve felsefe değildir. Madem şarkı intibaha getirdiniz, fıtratına muvafık bir cereyan veriniz yoksa sayeniz ya heba-en mensura gider veya sathi kalır 6 hasmınız ve İslamiyet düşmanı İngiliz dindeki kayıtsızlığınızdan pek fazla istifade ettiler ve ediyorlar hatta diyebilirim ki Yunan kadar İslam'a zarar veren dinde ihmalinizden istifade eden insanlardır maslahatı İslamiye ve Selameti millet namına bu ihmali amale tebdil etmeniz gerektir. Görülüyor ki, iddiaçıların o kadar az müsebat ve fedakarlıkları ile, hatta İslam'ın şu intibahına da sebep oldukları halde, bir kısmı dinde laubalilik tavrını gösterdikleri için, dahildeki milletten nefret ve tezzif gördüler. Hariçteki İslamlar, dindeki ihmallerini görmedikleri için, onlara takdir ve hürmet verdiler ve veriyorlar. 7. Alemi küfür bütün vesayetiyle ve medeniyetiyle felsefesiyle, فنun'iyle, misyonerleriyle alemi İslam'a hücum ve maddeten uzun zamandan beri galibe ettikleri halde alemi İslam'a dinen galibe edemedi. Ve dahili bütün fırkı dâlley İslamiye, birer kemmiy-i muzırra suretinde mahkum kaldığı ve İslamiyet Metanetini ve salabetini sünnet ve cemaatle muhafaza eğlediği bir zamanda laubaliyane, Avrupa medeniyeti habisesinden süzülen bir cireyanı bit akarane sinesinde yer tutamaz. Demek alemi İslam içinde mühim ve inkılabvari bir iş görmek İslamiyetin desatirine inkiyat ile olabilir başka olamaz hem olmamış olmuş ise çabuk ölüp sönmüş. 8. Zafı dine sebep olan Avrupa medeniyeti sefihanesi yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda ve medeniyeti Kur'an'ın zamanı zuhuru geldiği bir anda, Lakaydane ve ihmhal müspet bir iş görülmez. Menfice tahripkarane iş ise bu kadar rahnelere maruz kalan İslam zaten muhtaç değildir. 9. Sizin muzafferiyetinizi ve hizmetinizi takdir eden ve sizi seven cumhur-u mü'minindir ve bilhassa tabakayı avamdır ki sağlam müslümanlardır. Sizi ciddi sever ve tutar ve size minnettardır. Ve fedakarlığınızı takdir ederler. Ve intibaha gelmiş en cesim ve müthiş bir kuvveti size takdim ederler. Siz dahi evâmiri Kur'aniyeyi imtisal ile onlara ittisal ve istinat etmeniz maslahat-ı İslam namına zaruridir. Yoksa İslamiyetten tecerrüt eden bedbaht, milliyetsiz Avrupa meftunu Frank mukallitlerini avamı mı Müslimine tercih etmek maslahatı İslam'a münafı olduğundan âlemi İslam nazarını başka tarafa çevirecek ve başkasından istimdaat edecektir. 10. Bir yolda dokuz ihtimali helâket, tek bir ihtimali necat varsa hayatından vazgeçmiş mecnun bir cesur lazım ki o yola sülûk etsin. Şimdi 24 saatten bir saati işgal eden namaz gibi zaruriyat-ı diniyenin imtisalinde %99 ihtimali necat var. Yalnız gaflet, tembellik haysiyetiyle bir ihtimal zararı dünyevi olabilir. Halbuki feraizin terkinde 99 ihtimali zarar var. Yalnız gaflete, dalalete istinat eden tek bir ihtimali necat olabilir. Acaba Dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nasıl müsaade eder? Bahusus bu mucahidin kumandanlar ve büyük meclis taklit edilir. Kusurlarını millet ya taklit veya tenkid edecek. İkisi de zarardır. Demek onlarda hukuku'llah hukuku ibadı da tazammun ediyor. Sırrı tevatür ve icma'ı tazammun eden hatsiz ihbaratı ve delaili dinlemeyen ve safsataî nefsi ve vesveseyi şeytandan gelen bir vehmi kabul eden adamlarla hakiki ve ciddi iş görülmez. Şu inkılap-ı azimin temel taşları sağlam gerek. Şu meclisin şahsiyet-i maneviyesi sahip olduğu kuvvet cihetiyle manayı saltanatı deruhte etmiştir. Eğer şairi İslamiyeyi bizzat imtisal etmek ve ettirmekle manayı hilafeti dahi vekaleten deruhte etmezse hayat için dört şeye muhtaç fakat anane-i müstemirre ile günde la akal 5 defa dine muhtaç olan şu fıtratı bozulmayan ve lehviyatı medeniye ile ihtiyacat ruhiyesini unutmayan milletin hacatı diniyesini meclis tatmin etmezse bilmecburiye mana-i hilafeti tamamen kabul ettiğiniz isme ve resme ve lafza verecek ve o manayı idame etmek için kuvveti dahi verecek halbuki meclis elinde bulunmayan ve meclis tarihiyle olmayan öyle bir kuvvet inşikakı asaya sebebiyet verecektir. İnşikakı asa ise va tasimu bi hablillah cemian ayetine zıttır. Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi daha metindir ve tenfizi ahkam-ı şer'iyeye daha ziyade muktedirdir. Halife-i şahsi ancak ona istinade vezaifini deruhte edebilir. Cemaatin ruhu olan şahzı manevi eğer müstakim olsa ziyade parlak ve kamil olur. Eğer fena olsa pek çok fena olur. Ferdin iyiliği de fenalığı da mahduttur, cemaatin gayrı mahduttur. Harice karşı kazandığınız iyiliği dahildeki fenalıkla bozmayınız. Bilirsiniz ki ebedi düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız İslam'ın şairini tahrip ediyorlar. Öyleyse zaruri vazifeniz Şairi ihya ve muhafaza etmektir. Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şairde tehavün zafı milliyeti gösterir. Zaf ise düşmanı tevkif etmez, teşcih eder. Hasbunallahu ve ni'mel vekil.